ve Bir mecliste, bir mescitte, halkın içinde en azından yüz defa söylüyordu bunu. Ne demekti bu? Allah'ın beni yarlığa mağfiret et bana. Hangi günahı yarlığa yiyecek bilmiyorum. Hangi günahın mağfiretini istiyordu Allah'tan bilmiyorum. Tevbemi kabul et. Ne zaman Allah'tan dönmüştü ki tevbe ediyor? Ne zaman Allah'ı unutmuştu ki onu hatırlıyor? Ne zaman Allah'ı terk etmişti ki yeniden onun kapısına geliyor. Tevbenin manası bu idi. Tevbe etmeyi gerektiren hususlar ondan fersah fersah uzaktı. Ama gönül adamı, kalp adamı o büyük insan kim bilir kalbindeki neden ötürü ve tüb aleyye inneke tel bu rahim. Tevab ve rahim sensin. Tevbe, tövbeni kabul et. Çünkü sen merhametlisin. Merhametli olan sen tövbeleri kabul edersin şeklinde esma-i ilahiden istimdat ederek Allah'a teveccüh ediyordu. Bu meseleyi tevzih için diğer şu hususu arz edeyim. Bunu da Müslim-i Şerif'te Azarül Müzeni sahabi radiyallahu anh hazretleri anlatıyor. İnnehû leyuğânu ala kalbi, ve innî lestâfirullâhe fi'l-yevmi 100 merre. Benim kalbime de bazı bulutlar gelir. Onun için günde en azından, yüz defa Allah'a istiğfar ederim. Senin kalbine acaba bulutlar gelmiyor mu? Yani Allah'ı unuttuğun an olmuyor mu? Hatırından Allah'ın silindiği an olmuyor mu? Kur'an'ın silindiği an olmuyor mu? Aile, evlat içine daldığın, bütün ahiret ve ahiretin çilvelerini unuttuğun an olmuyor mu? Dünya ve mafiha içinde boğulduğun anlar olmuyor mu? İşte bunlar senin kalbi, hayatın için bulutlardır. O bulutlar birbirini takip eder gelir. Biri gelir, gider, arkasından başkası gelir. Allah Resulunda da bu bulutların rahmet saçanları olurdu. O mukarrebin olduğundan bizim hasenatımız onun seyyatıdır. Onun hasenatı meleklerin hasenatının çok verasındadır, çok ötesindedir. Benim kalbime de böyle bulutlar gelir. Onun için ben günde yüz defa Allah'a istiğfar ederim. Haftada bir defa imamın yaptırdığı perşembe istiğfari suni değil. Suni yapmacık perşembe istiğfari değil. Tevbe istiğfar, kalbin nedameti demektir. Isırap duyması, yani kalbin günahtan, masiyetten çatlar hale gelmesi. Ne yapayım acaba, öleceğim demesi. Ve sonra imam efendinin gel, Deşarj olman için sana bir şey söyleyeyim. Tübtü'alallah de, Allah'a boşal, deşarj ol. İşte tevbe, böylesine kalbin çatlamasının terennümü demektir. Yoksa kalpte hiçbir ıstırap yok, günaha nedamet yok, Allah'a teveccüh hissi yok. Gelip Allah'ın huzurunda, estağfirullah, estağfirullah demeye, ayrıca estağfirullah demek icap eder. Bu estağfirullah'a bir estağfirullah daha demek icap eder. Şayet yine gönlünden değemedin, günahını duyamadın, Allah karşısında ezilemedinse üçüncüsüne de dördüncü estağfirullahı demen icap eder. Onun için bizim estağfirullahlarımız da tövbe iktiza eder. Kalbinden bulutlar geçiyor, günde yüz defa istiğfar ediyoruz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak bizi kendisine müteveccih kılsın. Kalbimizi müşahede etmeye, görmeye, O'na inmeye, O'na göre hareketlerimizi tanzim etmeye muvaffak kılsın. Kalbi hayat öldüğü için açıp, şerha şerha O'nu size gösteremem. Kalbi hayat öldüğü için canlı bir misal veremem size. Kalbi hayat bulunan bir insan, küçük bir zellesi bir sürçmesi karşısında, O'na karşı bütün vücudunu yıkayacak gözyaşı ve ter dökmek suretiyle olur. Ama bunun canlı misalini göremediğim için her meselede olduğu gibi sahabi devrine Allah Resulü devrine intikal etmek suretiyle tavzih etmek en muvafık şekil oluyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Müslim-i Şerif'teki bir hadisi şerifiyle ona teveccüh mevzuunda Ebu Hüreyre radiyallahu an. Allah Resulü'nü iltifat edip kendisine kedicik babası dediği bu büyük insan, bu devsin sultanı, sahabi arasında en çok hadis rivayet edenlerden, karın tokluğuna üç günde bir yemek mi, iki günde bir yemek mi, Allah Resulü'nün kapısından ayrılmayan, peştimal bulduğu gün, çaka yaparak gezen, o günü bayram sayan bu insan, Allah Resulünden hiç ayrılmadığı için esrar-ı nebeviye bir hakkın vakıf idi. Bir hususu da o dile getiriyor. Resul-ü Ekrem'in arkasında namaz kılıyordum. O Allahu ekber deyip tekbir aldıktan sonra Fatiha'yı okumadan evvel bir hayli duruyordu. Bu durmalarda Allah Resulü çok dualar okumuştu. Bir bizim okuduğumuz Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve tebarakasm ve taala ceduk ve la ilahe gayruk duasını okumuştu. Hazreti Şafi'in istimbatı bir kısım sahabeden rivayetleriyle Allahümme inni veccehtu vecce ileyk Ayetini okumuş. Bu duayla Allah'a de E bu Ebu Hüreyre de o zaman sorduğunda Ya Resulallah büyük bir sükut geçiyorsunuz. Ne diyorsunuz orada? Allahu Ekber deyip Bismillah çekip Fatiha'ya başlamadan evvel Büyük bir sükut boşluğu var orada ne diyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bize şöyle dediğini naklediyor. Allahumme naqqini min khatayaya kama yunaqqa's thawbul abyadu min ad-danas wasilni bilma'i wal-thalji wal-barad kama beni hatalarımdan öyle temizle ki tıpkı çamaşırın temizlenip terü Temiz olduğu gibi, pırıl pırıl olduğu gibi beni hatalardan öyle temizle. Beni nasıl selim fıtratla dünyaya gönderdin? Nasıl günahlardan pak, olarak gönderdin? Beni hatalardan, seyyahattan öyle temize ki öyle temiz bir çamaşır gibi olayım. Senin huzuruna öyle geleyim. Burada Nebi yine bir sırra parmak basıyor. İnsan, insanın içinde kalp gibi zahiri kirlerden mahzun kalacak bir durumda değildir. İnsan, tıpkı insanın gözü gibidir. İnsan, tıpkı insanın burnu gibidir. İnsan, tıpkı insanın ağzı gibidir. Oralar ne kadar temiz olursa olsun, toz konmakta, toprak konmakta ve fakat Allah'ın kurduğu mekanizmayla temizlenmektedir. Gözler, mütemadiyen temizlik yapmaktadır burnun içinde bir mekanizma mütemadiyen temizlik yapmaktadır. Bunun nasıl olduğunu tevhid delillerini anlatırken burun faslında arz etmeye çalışmıştım. Ağzın içinde bu temizlik ameliyesi devam etmektedir. Fakat temizlik bir kirlenmeye delalet etmektedir. Demek ki bazı toz toprak konuyor, demek ki bazı gubar geliyor oraya konuyor, onun için temizlik yapılıyor. İnsanın sırtındaki çamaşır da böyledir. Havayla temas ettiği müddetçe, Tozun toprağın içinde bulunduğu müddetçe, yerde yürüdüğü, havayı teneffüs ettiği nisbette, insan olarak yaşadığı nisbette çamaşırı da kirlenecektir. Ama kirlendikten sonra yıkanacaktır. Eski berrak halini, temiz, palk halini alacaktır. Aynen öyle de, yeryüzünde insanın fıtratının muktezası, büyüye küçük çapta günah, küçüğe de büyük çapta günahlar gelecektir. Büyüğün sırtına küçük bir tepe gibi, küçüğün sırtına da everet tepesi gibi büyük günahlar gelecek. Büyük, büyüklüğü nisbetinde günahtan koptuğu için küçük günahlara müsab olacak. Küçük Allah'ı bilemediği için büyük günahlara maruz kalacaktır. Her ikisi de temizlenecektir. İşte bu temizlenmede tıpkı çamaşırın temizlenmesi gibi nebiler, nebisi, resuller, resulü Allah'ım kemâ yunakka sevbul ebyadu mineddenes çamaşırın kirden arınması temizlenmesi gibi kirlenen beni hatalarımdan öyle temizle öyle berrak eyle Allah'ım beni suyla karla doluyla temizle yıka paket burada ufkumun çok üstünde idrakimin çok üstünde bir kısım sırlar anlatıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fakat herhalde bunlarla bir kısım hususlara parmak basılıyor İnsandaki bir kısım garizeler var, hayvani hisler var, vehini hisler var, şehevi hisler var, akli bir kabiliyet bir meleke var, öfke var insanda. Bunlar insanda ateşini şeyler yapar, cehennemi netice verecek ateşini şeyler yapar ki Allah Resulü başta bir hadisi şerifiyle bu hızda da parmak basar. Öfke şeytandandır. Öfkelendiğiniz zaman abdest alıverin su ateşi söndürdüğü gibi abdest alma öfkeyi öyle söndürür. Görmüyor musunuz adam öfkelendiği zaman gözleri nasıl kızarıyor demek suretiyle işin psikolojik yönünü de anlatmaktadır. Aynen bunun gibi. Nasıl kar, su, dolu bunlar ateşi söndürür. Öyle de bunlar insandaki bir kısım garizeleri bertaraf eder. İnsanın hayvani hislerinin başına vurur. İnsanın behimi hislerinin başına vurur. Akli melekesinin başına vurur. Allah'ım işte harareti dolunun ateşin, buzun, yağmurun suyun söndürdüğü gibi sen bu kereminle, rahmet nesiniyle rahmet aleminden gelen şeylerinle benim içimdeki bu garizeleri söndür. Beni yıka temizle." demek suretiyle tevakkütta bulunuyor. Ve çözlerini şu mübarek vecizeyle tamamlıyor. Ve ba'it beyne hataya لَكَ مَا بَعَتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ Şark ve garb arası gibi hatalarla benim aramı aç Allah'ım diyor. Hatalarla, yalanla benim aram şarkla garb gibi olsun. Kıyanetle benim aram şarkla garb gibi olsun. Denaetle benim aram şarkla garb gibi olsun. Hileyle benim aram şarkla garb gibi olsun. Gafletle benim aram şarkla garb gibi olsun. Sürçmelerle benim aram şarkla garb gibi olsun. ''Uyuyarak namaz kılmakla benim aram şaklagat gibi olsun, gözyaşı dumuruyla benim aram şaklagat gibi olsun, Kur'an'ı anlamamakla benim aram şaklagat gibi olsun.'' İşte bu dua okuyorum, diyordu Ebu Hüreyre'ye. Tekbir aldıktan sonra Allah'a teveccüh edecek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyecek. Ama ondan evvel Allah'a böyle teveccüh ediyor, gönlünü veriyor, ondan sonra muvaffak olmuş bir insan olarak buna hamd ediyor. Elhamdülillahi Rabbil diyor. Allah bizi de bu vadide muvaffak kılsın ve böylesine gönülden, ruhtan, timadan hamd etmeyi müyesser kılsın, müyesser eylesin. i̇nşaallah Allahu Teala. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Gecesi Allah'a evradu eskar ile, Allah'a teveccühle münacatla suçluydu. Arzettim ancak Allah zaman bakımından da tevfikini yar ederse yüzde birini arz edeceğim. Resul ü Ekrem'in namazı kılması ona vacipti, onun için hayatında hiç terk etmedi o. Bizim de kabrimizin ziyasıdır. Kabrin karanlığından kurtulmak isteyen herkes teheccüd namazı kılsın. Buhari'deki bir hadisi şerifle vakanın şöyle tenvir edildiğini görüyoruz. Hadisin ravisi Abdullah İbn Ömer radiyallahu anh. Herkes rüya görürdü, Resul-ü Ekrem'e anlatırdı. Ben de arz ederdim bir rüya göreyim de anlatayım. Ben ayet bir güt, derin mi derin bir kuyunun, alev dolu bir kuyunun başında kendimi gördüm. Cehennemdi o. Ben de içine girecek gibiydim. Sonra bir iki şahıs geldi, elimden tuttu, beni götürdüler. Kurtuldum, halası erdim. Sahabi Abdullah i̇bn Ömer. Geldim, ablamı anlattım. Ablası, o ailenin, Allah Resulü ailesinin o aile içinde zevce, nuru, feyzi, direit. Ben utanıyorum, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a sor hele bu rüyanın tabirini. Ablam anlattı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah ne güzel kuldur ama teheccüd namazı kıldı Demek ki Abdullah İbn Ömer o güne kadar teheccüd namazı kılmıyordu, bilmiyordu. Abdullah ne güzel kuldur, teheccüd namazı kıldı. İnsanın berzah azabından, rüyalar berzah aleminden insan ufkuna tecelli eden temsiller misallerdir. Sırdır bunlar. Rüyasında o cehennemi görüyor. Berzah alemi demek karanlık. Berzah aleminin tenebbürü teheccüte bağlıdır. Allah Resulü "Abdullah ne güzel kuldur. Teheccüt namazını kılsa." diyor. "Kabrinizin aydınlanmasını istiyorsanız teheccüt namazı kılın." Allah Resulü heyecanla kalkıyordu. Tehcüt namazı kılıyordu. Ondan sonra da bütün gönlüyle Allah'a teveccüh ederek şöyle diyor. "Allahumme lekel hamd. Enta kayyimus semawati vel ard." Ve lekelhamd ente melikü s-semavati vel ard, ve lekelhamd ente nuru s vel ard, ve lekelhamd ente l-hak, ve va'duke l-hak, ve lika'uke hak, ve'l-cennet-u hak, ve'l-nâr-u hak, ve'l-sâ'at-u hak, ve'l-nebiyyûne hak, Allahümme leke eslemd, ve'bike âment, ve'aleyke tevekkâld. duasıyla Allah'a teveccüh ediyor, gönlünü açıyor, deşarj olmaya çalışıyordu. Allah'ım sen göklerin ve yerin sahibisin, hamd sana olsun, göklerin ve yerin nurusun, hamd sana olsun, sen haksın, hamd sana olsun. Allah'ım ben sana teveccüh ettim, sana teslim oldum, duada onları Allah'a tevcih ediyor, Allah'tan diliyordu. Sana iman ettim, sana tevekkül oldum, sana dayandım, sana güvendim. Demek suretiyle Allah'a güveniyor, Allah'a dayanıyor, gecesini ihya ediyordu. Sabah Allah Resulü kalktığı zaman, tabaha onu çıkaran Allah Allah'a minnet ve şükran hisleriyle teveccüh ediyordu. Allahümme inni esbahtu uşhiduke ve uşhidu hamelete arşike ve melayketike ve cemiyye halkike beenneke ente Allahüllezi la ilahe illa ente vahdeka la şerikelek demek suretiyle sabaha çıkardığından ötürü Allah'a karşı minnet ve şükran hisleriyle teveccüh ediyor. <gülüyor> Allahumma fatire semawati vel ard, alimel gaybi veş şehadeti tu Allah'a teveccüh ediyor. Kendisini sabaha çıkaran Allah'a minnet ve şükran hislerini arz ediyordu. Radina billahi Rabba ve bil İslam dinen ve bi Muhammedin Nebiyen sözüyle Allah'a teveccüh ediyordu. Rab olarak Allah'tan razı olduğum ''Nebi olarak Hz. Muhammed'den razı oldum, kitap olarak Kur'an'dan razıyım'' sözleriyle Allah'a karşı rıza olduğunu ifade ediyordu. Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, La ilahe illa elb. Demek suretiyle Allah'a teveccüh ediyor, Allah'tan istaaz ediyor. Bedenine, sam'ına, beserine afiyet diliyordu. Gözümü, kulağımı sağlam et, hakkı duyayım, hakikati göreyim, afiyet ihsanı ile sana kulluk yapayım. Senden başka mabud-u mutlak yoktur, şeklinde Allah'a teveccüh ediyor. Akşam aynı duaları yapıyordu. Dua, dudağından düşmüyordu Allah Resulü'nün. Ama sabaha çıktığında ''esbahtu'' demesine mukabil, Akşam akşama girdim manasına emse itü şeklinde ifade ediyordu. Yatağa geldiği zaman Allah Rasulü üç defa kulhu Allah'u okuyor, muavvezetiğini okuyordu. Kul Aüzu Bırabill Falak, kul Aüzu Bırabill Ellerini şöyle tutuyor, üflüyor ellerine, elinin yetiştiği kadar bütün vücuduna üç defa sürüyor bu ameliyeyi yapıyordu. Üç defa kulhuvallah ve muavvezeteyni okuyor, ellerine üflüyor, ellerinin yetiştiği yerlere kadar bütün vücudunu sıvazlıyordu. Sureyi, mülkü okuyordu yatmadan, secdeyi okuyordu, amenin Resulunu okuyordu, elini başının altına koyuyor, kıbleye müteveccihen yatıyor ve şöyle diyordu, Elhamdülillahillezi et'amena ve kâb ve kefâna ve âvâna fekem mimmen lâ kâfiye lehu ve lâ mu'yele. Hamdolsun Allah'a ki itham etti. Yedirdi, içirdi ve giydirdi. Afiyet verdi ve korundurdu. Niceleri var ki afiyetten mahrum. Niceleri var ki yemeden, içmeden mahrum. Niceleri var ki yatmadan mahrum. Hamdolsun ki bunları bana verdi. Allahümme inne eslemtu ileyh. Ve veccehtu ileyh. Ve elcehtu zahri ileyh. Rağbeten ve rahbeten ileyh. La melcee ve la mencee minke illa ileyh. ''Allahümme âmentü bi kitâbü enzelt ve nebî kellezi erselt'' demek suretiyle son sözlerini söylüyor ve Allah'a teveccüh ediyordu. Sabaha çıkmayı, kalkıp gece teheccüd kılmayı, intizar şuuru ve ruhu içinde yatıyor, uyuyor, nasıl yatıyor, nasıl uyuyordu, orasını da Allah bilir. Duada, Allah'a teveccühde ve münacatta eşi ve emsali yoktu. Her yerin ayrı bir duası vardı ve hepsini yerine göre yapıyordu. Bir elbise sırtına giyirse hamdolsun bu elbiseyi bana giydiren Allah'a diyordu. Bir yerde gider keçebeytut etmek isterse auzu bi kelimatillahit ta'am min şerri <gülüyor> ma halak ve zera ve bra Allah'ın yarattığı, halk ettiği ''Düzene koyduğu şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım, yılandan, akrepten, çiyam'dan Allah'a sığınırım.'' derdi. Orada Allah'a sığınır ve öyle yatardı. Vastaya bindiği zaman Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber'' derdi. Bu nimete mazhar ötürü tebessüm buyururdu. Ondan sonra da ''Sübhanellezî sakkara lene hâza ve mâkunna lehu mukrinin derdi. Seferden döndükleri zaman ''La ilahe illallahü vehtehu, la şerike lehu'' okurdu. Aibun, taibun, abidun, sacidun, rabbina hamidun dedi. Sadaka va'de, ve nasara abde, ve hezemel ehzabe cünde, duasında bulunurdu. Allah'tan başka mabudu mutlak yoktur. O öldürür, o dirilsin, o mabudu mutlaktır. Mülk onun'dur, hamd ona aittir. Duasını okuduktan sonra gittiğimiz gibi memleketimize dönüyoruz. Ama Allah'a abd olarak dönüyoruz. Hamd ederek dönüyoruz, secde ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Allah sözünde doğru söyledi ve Allah bütün düşmanları tek başına hezimete uğrattı, mağlup etti, duasıyla Allah'a teveccüh ederdi. Helaya gireceği zaman, اعوذ بالله من الخبز والقبائف derdi. Pisten ve pislikten Allah'ım sana sığınırım der, sol ayağıyla helaya girerdi. Dışarı çıktığı zaman, orada bulunduğu gaflet, anı, gaflet dakikalarına nedamet hissiyle şöyle mukabele ederdi. Gufran eklerdi, senin mağfiretini dilerim. Elhamdülillahillezî ezhebe anil eze ve afani duasında bulunurdu. Hamdolsun ki Allah'a yedim ama bu artıkları dışarıya atma imkanını vermeseydi, nasıl olurdu benim halim, nasıl sıkışır kalırdım? Kulu düşünün, nasıl her halükarda Allah'ı düşünüyor. Nasıl her şeyi Allah'a veriyor. Nasıl bir an Allah'tan kopmamak için hassasiyetle davranıyor. Helaya giriş ve çıkışta dahi derin bir hassasiyet içinde Allah'a karşı kulluğunu yapıyor sabah akşam ellerini Allah'a kaldırıyor. Allahumma inni auzu bika min ve'l hazen. ve auzu bika min ve'l ketl ve auzu bika min ve'l buhul ve auzu bika min galabeti'd ve kahrir rical demek suretiyle Allah'a teveccüh ediyor. Bir reçetedir adeta. Bir dua ediyor ama sana bir ders veriyor. Ne dilemeni, nasıl olmanı sana gösteriyor, yol gösteriyor. Allahumma inni auzu bika min ve'l hazen. ''Hüzünden, düşünceden, tasadan sana sığınırım.'' ''Ve aûzübüke minel cübni vel ''Cimrilikten, korkaklıktan sana sığınırım.'' ''Ve aûzübüke min galebeti deyni ve kahri rical'' ''Borç karşısında mağlup olmadan, borça düşmeden, düşmanın galebesinden sana sığınırım.'' Demek suretiyle sabah ve akşamını süslüyordu. Ve bütün bu sözlerden sonra Allah Resulunun dilinden düşürmediği şu dua bize bir ibret dersi olsun diye arz edip bitireceğim. Allahümme inni a'udübike min kalbin la yakhşah ve min nefsin la teşbah ve min ilmin la yenfah ve min kavlin la yusbah Belki yerlerini değiştirdim. Ve a'udübike min hadihil erbah Allah'ım, senden korkmayan kalpten sana sığınırım. Şeytandan sana sığındığım gibi, sen anıldığın zaman ürpermeyen kalpten sana sığınırım. El açar sana yalvarırız, dua ederiz. Bu vadide dinlenmeyen sözden de sana sığınırım. Ya söylediğimiz sözler yüzümüze vurulursa, o sözden de sana sığınırım. Doyma bilmeyen, arzular, kaprisler arkasında koşan, tûl emel sahibi nefisten de sana sığınırım. Faydasız ilimden, boşu boşuna bilmeden de sana sığınırım. Ve tekrar ediyor, bu dört şeyden sana sığınırım. Allah, bu dört şeyden kendisine sığınmaya bizleri muvaffak kılsın. Korkmayan katten, faydasız ilimden, dinlenmeyen sözden, doymayan nefisten Allah'a sığınalım. İşte bu hal ve bu keyfiyet, nebinin nebi olduğunu gösteriyor. Allah bize de göstersin. Bununla sadece size kulluğu noktasında بَلِ اللّٰهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ hususuyla anlatmayı düşündüğüm birinci noktayı arz etmiş oldum. Ve inşâAllah-u kulluk faslında diğer dört hususu önümüzdeki derslerde arz etmek üzere bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim. Vaktinizi biraz aldım meseleyi bitireyim, gelecek derse bu husus. Kısaca arz yüzde birini. intikal ettirmemek için uzattım. Allah'a af buyursun, siz de hakkınızı helal edin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillahilllezî hedâna lihâzâ. Ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâna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 وَبَلّٰنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِيُّ الْكَرِيمِ Muhterem Müslümanlar! İyi bir Müslüman olma ile, fikren, kalben iyi bir Müslüman olma ile, bu işi izan etme, ve sonra iyi bir Müslüman olmanın bütün icaplarını yerine getirme, Muazenesi tam kurulmadıktan sonra, Müslümanlıktan mahtup olan neticeyi, semereyi alamayız. Fikren Müslümanlığa taraftar olduğu, kalben Müslümanlığı, imanlıları istediği halde, bu yolun icaplarından birini, ikisini yerine getirmezse, bir kısım eksikleri olursa, Müslüman olmadan hasıl olan neticeyi elde edemez. Bu meseleyi olduğu gibi kavrama Resul Ekram aleyhisselatu vesselamın Müslüman olmada, İslamı anlamada, Kur'an'ın bir cemaati bulunmada takındığı tavra bakmak icap eder. Resul Ekram aleyhisselatu vesselam bu muvazeneyi nasıl kurmuştu? Kalp ile kafa arasında muadeleyi nasıl tesis etmişti, İç âlemi ile dış dünya arasındaki vakı ve arasındaki münasebeti nasıl kurmuştu, buna çok dikkat etmek lazım. O bir ferd olarak tek başına Allah'a karşı mükellefiyetleri yerine getirirken, bir aile reisi olarak onların bakımı, görümü içinde aynı zamanda terbiyelerini derukte ederken, topyekûn bir milletin, bir cemaatin bütün mesuliyetlerini üzerine alıp, hem onların terbiye ve idarelerini elde tutarken, hem istikbale matuf bütün insanlığı saadete götürebilecek yolları insanlığa getirip takdim ederken, bu muadeleye, bu muazeneye riayet ediyordu. Bir taraftan bütün gücünü bu noktada sarf ederken, bütün enerjisiyle bu hizmette kaim ve daim dururken beri tarafta bütün hissiyle gönlüyle Allah'a müteveccihti. Bütün esbab bir araya gelse, bütün şartlar toplansa, omuz omuza verse, bütün imkanlar el ele olsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine sadece bunlara itimat etmiyor. Bütün varlığıyla Allah'a teveccüh ediyor onların müessir olabilmesini Allah'tan diliyordu. Uzun boylu misallerle bu derin, bu geniş meseleyi tavzih etmek, meseleyi tamir etmek icap eder, kısa bir iki misalle arz edeyim. Bedir'e sadık, yaranını alıp çıktığı zaman, dünyaya ait işlerin gerektirdiği bütün esbabı toplamış bulunuyordu. Bedir'de Allah Resulü ve ashabı, dünya sebebi namına mübaşeret edilecek başka şey kalmamıştı. Bunu çok defa dinlemişsinizdir, vaziyet şundan ibaretti, arz edeyim bakın başka şarta, başka şeye, rükne imkana ihtiyaç var mıdır? Allah Resulü alabildiğine coşkun bir cemaat oraya gitmişti. Ahiret için dünyada duran bir cemaat oraya gitmişti. Şehadet için yarış yapan bir cemaat oraya gitmişti. Babasıyla evladı arasında kur'a çeken bir cemaat oraya gitmişti. Sen dur da ben öleyim. Sen dur da ben gideyim diyen bir cemaat oraya gitmişti. Cemaatını çok iyi bildiği halde orada yine denemişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı Kirama iki meseleyle karşı karşıya bulunduklarını arz etmişti. Bunlardan birisi kervanı takip etmek, diğeri de musallah düşman ordusu ki üç-dört misli daha fazla kemmiyet noktasında, karşılarında onlarla savaşma cihetiydi. Allah Resulü bu durumu arz eder etmez, Asabı kiramın muhacir suvarisi Hz. Mihtadi bin Esrat atını ileriye sürdü ve cemaatına tercüman oldu. O günkü ordunun tek atlı suvarisiydi. Tek atlı insan vardı, o da oyut. Cemaatinin sadakatini anlattı Resulullah ve sellem Geriye dönmeyeceklerini anlattı. Bir kere Resul Ekrem kendisinin emir vermesini ve emir verdikten sonra kandan irinden deryaların çok rahatlıkla geçilebileceğini anlattı. Esbab olarak Resul Ekrem Yine bir eksik görüyor. Bu defa mübarek yüzünü ansarı kirama tevcih buyuruyor. Onlara soruyordu. Eşiru ileyye eyhel kavm. Siz bana bir yol gösterin diyordu. Onların da bir şerifi vardı. Şerefli bir insandı. Sadi bin Muaz Medine'de Mus'ab'ın elini sıkıp da Resul-ü Ekrem'i davet eden şerefli sahabilerden. O ileri atıldı. Laalle kataminat dedi bana öyle geliyor ki bizi kastediyorsun, bize işaret ediyorsun ya Rasulallah." dedi. Ben cemaatim hakkında sana bir şey söyleyemem ya Rasulallah diyor. Sen bir kere emir ver, belki gamada kadar kılıç çala çala geleceklerini göreceksin ya Rasulallah. Cemaatin hali esasen sözünden çok doğrudur, diyordu. Manzara böylece dikkat buyurun, göz önüne getirilecek olursa, Görülüyor ki, resul Ekrem hiçbir eksik bırakmadan düşmanın karşısına çıkmış bulunuyor. Bu cemaatin hiçbir şeye artık ihtiyacı yoktur. Elinde kılıcı vardır, harp etmesini bilir, mücadele etmesini bilir, alabildiğine coşkundur, ölüme doğru koşma şevki içindedir. Ama ne yapıyor Allah Resulü? Kılıça, kalkana, mızrağa ve böylesine coşkun cemaate itimat edip de oturuyor mu? Değil, asla vakata. Resul ü şimdi Beride, coşkun hesabı düşmanın karşısında dura dursun, Beride ona bakalım. Sırtında bir ridası var, kalkan kollar onu mütemadiyen arkaya düşürüyor ve arkasında gölge insan Ebu Bekir o ridayı tutuyor, mütemadiyen üzerine koyuyor. Kollar kalktıkça kalkıyor onların ulusuna Allah'a, durmadan dua ediyor. Gözyaşları göçsünü yıkıyor, yerlerde adeta nehir olup çağlıyor Allah Resûlü dua ediyor. Allah'ım bu ordu senin ordun, buna hezimet verme Allah'ım diyor. Ağlıyor, yalvarıyor, yakarıyor. Esbabın bir araya gelmesini, imkanların omuz omuza vermesini, şeraitin lehde cereyan etmesini kafî sebep görmüyor. Müsebbübül esbab sebeptir, illeti tam onun elindedir. Esbab olduğu zaman dahi şeyleri yaratan, mesneleri meydana getiren Allah'tır. Allah olmasa bütün cihan bir araya gelse hiçbir şey olmaz. Mümin böyle itikat edecek. Allah Resulü bir muadele kuruyor. Onun parçalanmasına, içinin parçalanmasına dayanamayan Ebu Bekir radıyallahu radıyallahan yeter ya Resulallah diyor. Allah seni rüsvâ etmeyecektir. Sana vaat ettiği şeyi tahakkuk ettirecektir. Biraz sonra o vaadi Sübhani'yi alıyor. Tebessüm ederek kalkıyor. Eline bir avuç toprak alıyor ve düşmana doğru saçarken şöyle diyor cema ve وَيُوَلُّونَ الدُّبُرٍ Bu cemaat darmadağınık olacaktır. Bu Mekke'de nazil olmuş bir ayetin bir parçasıydı. Bu cemaat darmadağınık olacak ve geldikleri gibi ökçeleri üzerine dönüp kaçacaklardır diyordu. Sahabe-i coşmuş o cemaata, bir sevinç, bir sürur geliyordu. Yüzlerde beşaşet alabildiğine coşkunlukla düşmana saldırıyor, hak ile yeksan ediyorlar. Cihat edeceksin. Emrü bil maruf nehyenil münker yapacaksın, fakat en az bu vadide söylediğin söz kadar Allah'a münacatın, Allah'a teveccühün olacaktır. Onu hatırdan çıkarmayacaksın, katiyen bileceksin ki, bütün esbab bir araya gelse dahi tek mesele halledemez. Meseleleri halledecek Allah'tır, müşkülleri çözecek Allah'tır, problemlere çözüm yolunu gösterecek Allah'tır Celle Celaluhu bütün ham softalar, bütün kaba tebliğciler, bütün yayan ve yava emr-ü bil mahruf nehriyenin tercilerin, kör gözlerine duymayan kulaklarına sokulsun. cihad ettim diye başkalarıyla mücadele eden, hamlığını o noktada dahi gösteren, nefsim gibi bütün yobazların beyinlerinde patlasın diye arz ediyorum. Gecesinin dudağında evradı ı olmayan ham insan, Tehcüt olmayan ham insan, Allah'a teveccüh olmayan ham insan, sabahı akşamı öğleni dualı olmayan ham insan, ham insanın yapacağından hasiyatlı olmayacaktır. Bugün ağızlardan çıkan barutun, istimai hayatımızda meydana getirdiği infilakların temelinde işte bu hamlık dinamiti vardır. Bu dinamittir ki patlıyor, ağızlardan barutlar çıkıyor ve havamız, istimai havamız ziruzeber oluyor, karma karışık oluyor. Allah'a teveccüh etmiş bir cemaatin kıylık olmaz. Allah'a teveccüh etmiş bir cemaatin iddiası olmaz. Allah'a teveccüh etmiş bir cemaat bu mevzuda mümin kardeşleriyle kendisini birbirine düşürecek kadar o mevzuda iddialı olmaz. Allah bize insaf versin, izan versin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sayı gayreti kadar o mevzuda gösterdiği celadet ve celadeti kadar dirayet Gösterdiği gibi aynı zamanda Allah'a karşı ibadette bulunuyor, ubudiyette asla kusur etmiyordu. Hiçbir peygamberde etmemişti. Hiçbir salih de şimdiye kadar etmemiştir. Sahih rivayetlerle Hz. Davud'un gözlerinden akan gözyaşları çağlayan haline gelmişti. Hatta mübalağalı bir rivayette onun gözlerinden akan o tozlu sular ot bitirmişti. Onun seccadesi daima ıslaktı. Ne günah işlemişti Hz. Davud. Peygamber ne günah işler, hangi zelleye maruz kalmıştı Hazreti Davud? Hiçbir günahı, hiçbir zellesi yoktu. Kim bilir belki kalbinden Allah'ı hoşnut etmeyeceğine inandığı bir şey geçmişti. Kim bilir belki nazarına bir şey çarpmıştı. Bundan dolayı şimşeye çarpılmış gibi, beyninden vurulmuş gibi hayatının sonuna kadar durmadan ağladı durdu. 40 sene gözyaşlarını ceyhun etti. Hazreti Ömer cemaatin önünde namaz kıldırıyor. Bütün sahabi saflarında bir aralık hıçkırık duyuluyor. Ebu Bekir öyle namaz kıldırıyordu, Resulullah öyle namaz kıldırıyordu, Ömer de öyle namaz kıldıracak. اِنَّمَا اَشْكُوبَتِّي ve اِلَى ilallah Ayetine geldiği zaman kim bilir hangi derun his altında ayaklarının bağı çözülmüş Ömer, Kur'an okumaya takatı kalmamıştı. Sesi soluğu kesilmişti, onun hıçkırıklarını duyan cemaat da ağlamaya başlamıştı. Devlet idare ediyordu Ömer. Emr-ü bil maruf yapıyordu Ömer, devlet işlerine vaziyet ediyordu Ömer. Ama kullukta kusuru yoktu Ömer'in, teveccühde kusuru yoktu Ömer'in, evrad-ı kusuru yoktu Ömer'in. Aklı kadar kalbi vardı, kalbi kadar da hissi vardı ve hepsi cihan paha ve cihan değer kıymetleydi. Bütün sülaha, bütün esap bu anlayış içinde böylesine ince, böylesine derin idiler. Bize ders olsun, Allah bizi de idayet buyursun, tarif müstakime irşad etsin diye arzetsin. Nefsim hakkında bir dua olsun, böyle olmasını arzu edenler de bu duaya amin desin, Allah onlara da lütfetsin. Bu vaziyetimiz, iyi şeyler doğurucu olmadan çok uzaktır. Boş kavgalar, boş gürültüler, esbab perest olma hiçbir şeyi halletmez. Her mesele karşısında, Son söz, ilk söz Allah'a aittir. Başında da, ortasında da, sonunda da Allah'a teveccüh edeceksin. Ve sadece esbaba Allah emrettiği için ayet edeceksin. Tohum atma gibiri ayet, su verme gibiri ayet, biçme gibiri ayet, değirmene götürme gibi ayet edeceksin o kadar. Bileceksin ki, bütün bu kanunlara hükmeden, hakimi mutlak, ahdemül hakimin Allah vardır o hükmetmedikten sonra hiçbir kanun kanun haline gelemez hiçbir kanun icra edilemez hiçbir kanun sahayı vücuda gelemez buna katiyen inanacaksın ne acıdır ki çok kimseler esbab perestlikleri yüzünden meydana gelen bir kısım kargaşalıkları ve huzursuzlukları mümin kardeşlerini affetmek suretiyle yeni yeni huzursuzluklar çıkarır tesanüdü sarsarlar bilseler ki her şeyin merasında Veraların verasında Allah vardır. Bilseler ki müşküller O'na teveccüh etmekle halledilecek, bilseler ki gönül O'nunla tamir edilecek, Allah'a teveccüh edeceklerdir. Allah'a inansalar Allah'a teveccüh edeceklerdir. Resulullah'a inansalar O'nun yoluna gireceklerdir. Kur'an'a itimat etseler Kur'an'a cemaat olmaya çalışacak ve kalplerini güllü temizleme hususunda gayret sarf edeceklerdir. Allah şu mübarek günler hürmetine, Mubarek aylar hurmetine bu aylarda yapılan dualar içinde dualarımızı kabul buyurup bizleri rüşt'e hidayete erdirsin tevfikini yarısın. Ela innahsen el kalamu ablanizam. Kalamu Allah il melikil azizil allam. Kama qalallahu tabarak wa taala fil kalam. Wa ida qul al quran fas temiulah anstitul allakum turhamun. Alhamdulillah.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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ve ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamin rabbena innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamin rabbena innaka Hamidum Majid warda Allahu ma'ana Siddika Abi Bakr wa al-Faruk ve anis sahabeti ve tabiğin alekjarı minhu ve labrarar ve selme tesimen kathiran ila yomi alhsh ve Allah Allahın kulları itta Allah'a karşı gelmekten sakının Allah'tan çok korkun Büyüklüğü kadar küçüklüğünüz kadar Allah'a itaat edin, Allah'ın himayesine girin. İnne Allaha ya'muru bil adli ve'l ihsani ve ita'i'z-kurba. Allah muhakkak adaletle emrediyor. Kur'an'ın tarif ettiği hayat tarzıyla en geniş manasıyla ihsanla onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla siz görmeseniz dahi her halükarda sizi görüyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle İslam'ın yücelmesi, yükselmesi uğrunda, ufkunuzda servetinizi, samanınızı, varınızı, yokunuzu sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ahlaksızlığın her çeşidinden, gizisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, neslin alıştığından, alışmadığından, dinin emrilerini tanımayıp terskeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vası nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, doğru yolu bulasınız, sahili selamete çıka, emni eman içinde cennete dahil olasınız. Hakkimiz salah. İnne salata tenhâni fahşâi vel münfer. <gülüyor> Ve lâ zikrullâhı ekber. Ve allâhu ya'l-mûmâ tesneûn. sadakallâhul